Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri dediler ki, Ey Şuayb! Ant olsun ki dinimize geri dönmezseniz, seni ve seninle birlikte inananları kentimizden kovacağız. Şuayb dedi, biz istemesek de mi? Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra, yeniden ona dönecek olursak, kuşkusuz Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz olan Allah dilemedikçe, bizim sizin dininize dönmemiz asla söz konusu olamaz. Rabbimiz her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Bu yüzden biz sadece Allah'a güvenip dayanırız. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hüküm verenlerin en iyisisin. Kavminin inkârcı ileri gelenleri, şuayba inananlara, ''Eğer şuayba uyacak olursanız, o zaman mutlaka ziyana uğrayanlardan olacaksınız.'' dediler. Bunun üzerine çok geçmeden şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi. Öyle ki onlar kendi evlerinde diz üstü cansız, kala kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Aslında ziyana uğrayanlar, şuaybı yalanlayanlar olmuştu. Şuaib onlara, Ey kavmim! Ben size Rabbimin mesajlarını bildirdim ve size öğüt verdim. O halde ben inkar eden bir toplum için nasıl üzülürüm? diyerek kendilerinden uzaklaştı. Biz, bir ülkeye halkını alçak gönüllü olmaları için darlık ve sıkıntıyla denemeden, bir elçi göndermiş değiliz. Daha sonra kötü durumlarını iyiye çevirdik. Öyle ki onlar çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntılı ve sevinçli günler yaşamışlardı dediler. Bunun üzerine biz de onları, hiç farkında olmadıkları bir sırada, ansızın verdik Eğer bu ülkelerin halkı, inanıp günahtan sakınsalardı, Elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Ama yalanladılar. Biz de yaptıklarına karşılık kendilerini verdik O ülkelerin halkı, Geceleyin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Ya da bu ülkelerin halkı, Kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende miydiler? Onlar Allah'ın tuzağından güvende miydiler? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından güvende olamaz. O ülkelerin halklarından sonra yeryüzüne miras çıkıldıklarımız, dilediğimiz takdirde günahlarından dolayı kendilerini de cezalandırabileceğimizi hala anlamadılar mı? Bu durumda biz de gerçeklere kulak vermemeleri için onların kalplerini mühürleriz. Sana haberlerini anlatmakta olduğumuz bu ülkelere gelince, hiç kuşkusuz onlara elçileri açık deliller getirmişlerdi. Ne var ki onlar, daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah gerçeği inkar edenlerin kalplerini böylece mühürler. Gerçekten de biz, onların çoğunda sözünde durma diye bir şey göremedik. Gerçek şu ki, onların çoğunu, yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk. Daha sonra bu elçilerin ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Ancak onlar bu mucizeleri inkar ettiler. O halde bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Musa dedi ki, Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Şu halde bana yaraşan, Allah hakkında sadece gerçeği söylemektir. Gerçekten size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte gönder. Firavun dedi ki, eğer bir mucize getirdiysen, gerçekten de doğru söylüyorsan onu göster. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Birden o açıkça bir yılan verdi elini çıkardı birden bakanlar için bembeyaz oldu verdi firavun kaminin ileri gelenleri dediler ki gerçekten bu usta bir sihirbazdır sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor peki bu konuda siz ne söyleyeceksiniz onlar onu ve kardeşini alıkoy şehirlere de haberciler gönder ki bütün usta sihirbazları sana getirsinler diye karşılık verdiler Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak bizim için bir ödül olacak mıdır diye sordular. Firavun, evet, hem de gözdelerimden olacaksınız dedi. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi atacaksın yoksa önce atanlar biz mi olalım dediler. Musa, siz atın dedi. Onlar atacaklarını atınca insanların gözünü büyülediler ve büyük bir sihir gerçekleştirerek, Onları dehşete düşürdüler. Biz Musa'ya sen de asanı yere at diye vahy ettik. Bir de baktılar ki o onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve yaptıkları boşa gitti. İşte onlar orada yenilmiş ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine Musa ve Harun'un Rabbine inandık dediler. Firavun dedi ki, Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Hiç kuşku yok ki bu, şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında anlayacaksınız. Ant olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sonra da hepinizi birden çarmıha gerdireceğim. Onlar şöyle dediler, Gerçekten biz Rabbimize dönüyoruz. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde sırf onlara inandık diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al. Firavun kavminin ileri gelenleri şöyle dediler. Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar, Seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakacaksın? Bunun üzerine Firavun dedi ki, Onların erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını ise sağ bırakacağız. Çünkü biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Kuşkusuz yeryüzü Allah'ındır. Ve kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Sonunda kurtuluş sakınanlarındır. Onlar, ey Musa! Sen bize gelmezden önce de, geldikten sonra da hep eziyete maruz kaldık dediler. Musa da, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve nasıl amel edeceğinizi görmek için de onların yerine sizi yeryüzüne egemen kılar ve nasıl davranacağınıza bakar dedi. Ant ki biz, Firavun hanedanını düşünüp ibret almaları için yıllarca kuraklık ve kıtlıkla cezalandırmıştık. Sonra kendilerine iyilik gelince onlar, bu bizim hakkımızdır dediler. Başlarına bir kötülük geldiğinde ise, bunu Musa ve onunla birlikte olanların uğursuzluğuna yordular. Oysa gerçek şudur ki, onların uğursuzluğu Allah katındandır. Ancak onların çoğu bunu bilmezler. Onlar Musa'ya, ''Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, biz yine de sana inanacak değiliz.'' dediler. Bunun üzerine biz de onlara, farklı mucizeler olmak üzere, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan gönderdik. Ama onlar yine de büyüklük taslamaktan geri kalmadılar. Çünkü onlar, Günahkar bir toplumdular. Üzerlerine azap çöktüğünde, Ey Musa! Sana verdiği söz uyarınca bizim için Rabbine dua et. Eğer bu azabı üzerimizden kaldıracak olursan, andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarının seninle birlikte gitmesine izin vereceğiz dediler. Bununla birlikte biz, ulaşabilecekleri bir süreye kadar azabı üzerlerinden kaldırdığımızda, Onlar hemen sözlerinden caydılar. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve umursamamaları nedeniyle kendilerini denizde boğarak intikam aldık. Hor görülüp ezilen halkı ise yeryüzünün bereketli kıldığımız doğu ve batı bölgelerine mirasçı yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine gelmiş oldu. Firavun'un ve Kaminin yapmış oldukları eserleri ve yükseltmiş oldukları sarayları ise yerle bir ettik. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Bir süre sonra onlar putlarına tapmakta olan bir topluma rastladılar. Bunu gören halkı Musa'ya dediler ki, ''Ey Musa, onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap.'' Musa dedi, Gerçekten siz bilmeyen bir toplumsunuz. Çünkü onların tapmakta oldukları putlar yıkılacak ve yapmış oldukları da boşa gidecektir. Şimdi ben sizi dünyadaki bütün insanlardan üstün kılmış olduğu halde size Allah'tan başka bir tanrı mı arayacağım? Bir zaman biz sizi erkek çocuklarınızı öldürmek ve kadınlarınızı sağ bırakmak suretiyle size azapların en kötüsünü çektiren Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir denemeydi. Musa ile 30 gece için sözleştik. Buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin 40 gece olarak belirlemiş olduğu süre gerçekleşmiş oldu. O zaman Musa kardeşi Harun'a yerime geç. Halkımı sen yönet ve onlara iyi davran. Ama sakın bozguncuların yoluna uyma demişti. Musa belirlemiş olduğumuz sürede Sina dağına geldiğinde Rabbi ona konuşunca Ey Rabbim, bana kendini göster ki sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti ve Musa da baygın olarak yere düştü. Aylınca dedi ki, Seni tenzih ederim. Sana tevbe ettim ve ben inananların ilkiyim. Allah buyurdu. Ey Musa! Ben sana elçilik görevi vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni insanlar üzerine seçkin kıldım. O halde sana verdiklerime sımsıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Ve biz Musa için levhalara her şeyden bir öğüt, ve her şeyin ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yazmıştık. Musa'ya dedik ki, sen onlara sımsıkı sarıl ve halkına da onlara en güzel şekilde sarılmalarını söyle. Ben size yakında yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi anlamaktan uzak tutacağım. Çünkü onlar hangi ayeti görürlerse görsünler yine de inanmazlar. Nitekim doğru yolu görseler, onu yol edinmezler. Buna karşılık yanlış bir yol görseler, onu hemen kendilerine yol edinirler. Çünkü onlar, ayetlerimizi yalanladılar ve onları umursamaz oldular. Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanlara gelince, onların amelleri boşa gidecektir. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Musa'nın kavmi, onun hemen ardından süs eşyalarından yapılmış olan ve ses çıkaran bir buza heykelini Tanrı edinmişlerdi. Onlar onun kendileriyle konuşmadığını ve kendilerine yol göstermediğini görmediler mi? Ama yine de onu Tanrı edindiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Onlar doğru yoldan sapmış olduklarını anlayıp, büyük bir pişmanlık içinde ellerini ısırarak dediler ki, Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa, elbette ziyana uğrayanlardan oluruz. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak dönünce, ''Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin buyruğunun acele gelmesini mi istediniz?'' dedi, levhaları yere attı ve kardeşinin başını tutarak kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ''Ey annemin oğlu!'' Gerçekten bu halk beni zayıf buldu. Öyle ki neredeyse beni öldüreceklerdi. Bu yüzden bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zalimler topluluğuyla bir tutma. Musa dedi, Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetinin içine dahil et. Çünkü sen, merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bu zayı tanrı edinenler, Kuşkusuz onlar Rab'lerinin hışmına uğrayacaklar, dünya hayatında da zillete düşeceklerdir. Çünkü biz iftira edenleri böyle cezalandırırız. Bununla birlikte kötü işler yaptıktan sonra pişmanlık duyarak tevbe edenlere ve inananlara gelince, Rabbin bu tevbe ve imandan sonra elbette çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi yatışınca yerden levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden sakınanlar için bir yol gösterme ve bir rahmet vardı. Daha sonra Musa, bizim belirlediğimiz vakitte kavminden 70 kişi seçti. Onları şiddetli bir sarsıntı yakaladığında Musa dedi ki, Ey Rabbim! Dileseydin bunları ve beni daha önce yok ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi yok mu edeceksin? Bütün bunlar senin denemenden başka bir şey değildir. Sen bununla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırırsın. Bizim koruyucumuz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Gerçekten sen bağışlayanların en iyisisin. Dünyada da ahirette de bizim için iyilik yaz. Gerçekten biz sana yöneldik. Allah buyurdu. Azabıma gelince onunla kimi dilersem onu cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ama ben onu korunanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara ayıracağım. Yine rahmetimi niteliklerini yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları o elçiye, o ümmi peygambere uyacak olanlara da ayıracağım. Çünkü o elçi, onlara iyiliği söyleyecek, onları kötülükten alıkoyacak, onlara temiz şeyleri helal, kötü şeyleri ise haram kılacak, üzerlerindeki ağırlıkları kaldıracak ve sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atacaktır. İşte bu elçiye inanacak, ona saygı gösterecek, ona yardım edecek ve onunla birlikte indirilen nura uyacak olanlar, kurtuluşa erecek olanlardır. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan, kendinden başka ilah bulunmayan, dirilten, öldüren Allah'ın elçisiyim. Bundan dolayı gelin Allah'a ve O'nun elçisine, Allah'a ve O'nun bütün sözlerine inanan o ümmi peygambere inanın ve O'na uyun ki, doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden doğru yolu gösteren ve doğrulukla hüküm veren bir topluluk da vardır. Biz İsrail oğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Toplumu Musa'dan su isteyince biz de ona asan ile taşa vur diye vahy ettik. Taştan 12 pınar fışkırdı. Böylece herkes su içeceği yeri bilmiş oldu. Yine biz onları bulutlarla gölgelendirmiş Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirmiş ve onlara size verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin demiştik. Onlar bize zulmetmediler ama kendi kendilerine zulmediyorlardı. Onlara şöyle denildi. Şu kente yerleşin ve orada dilediğiniz yerden yiyip için. Bağışlanmak istiyoruz deyin ve kapıdan secde ederek girin ki hatalarınızı bağışlayalım biz iyilik edenlere daha fazlasını da vereceğiz. Sonra içlerinden zulmedenler, sözü kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de zulmetmelerinden dolayı, üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan kasaba halkının, cumartesi yasağını nasıl çiğnediklerini bir sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, Balıklar kendilerine sürü halinde geliyor, tatil yapmadıkları günlerde ise gelmiyorlardı. Aslında biz, yoldan çıkmaları nedeniyle onları böylece sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın yok edeceği veya çetin bir azapla cezalandıracağı bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz diye sorunca, onlar, Rabbinizin katında sorumluluktan kurtulmak ve bir de sakınmalarını sağlamak için öğüt veriyoruz dediler. Sonra onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten alıkoyanları kurtardık, zulmedenleri ise yoldan çıkmalarından ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Sonra onlar büyüklük taslayıp yasak kılınan şeylerden vazgeçmeyince kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. O zaman Rabbin onlara kıyamet gününe kadar kendilerini en kötü azaba uğratacak olan kimseler göndereceğini, kesin bir dille bildirmişti. Kuşkusuz senin Rabbin cezayı çabuk verendir. Yine o elbette çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Biz onları ayrı topluluklar halinde yeryüzüne dağıttık. İçlerinden iyi olanlar da vardı, iyi olmayanlar da. Sonunda belki gerçeğe dönerler diye onları bazen iyiliklerle, bazen de kötülüklerle sınadık. Onların ardından yeni bir kuşak geldi. Bunlar kitaba mirasçı olmalarına rağmen nasıl olsa bağışlanacağız diyerek değersiz dünya malına sarıldılar. Önlerine onun benzeri bir menfaat daha çıksa onu da alırlar. Onlardan Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair kitap üzerine söz alınmamış mıydı? Üstelik onun içindekileri okuyup öğrenmişlerdi. Ahiret yurdu korunanlar için daha hayırlıdır. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namaz kılanlara gelince, kuşkusuz biz, toplum düzenini sağlamaya çalışanların ödülünü zayi etmeyiz. Bir zamanlar dağı, İsrailoğullarının üzerine bir gölgelikmiş gibi kaldırmıştık da, onlar sanki üzerlerine düşeceğini sanmışlardı size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve sakınmanız için o kitabın içinde olanları iyice düşünün demiştik. Rabbin Adem oğullarının döllerinden soylarını çıkarmış ve onları kendilerine "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diyerek tanık tutmuş ve onlar da "Evet, biz buna tanığız." diyerek cevap vermişlerdi. Böyle yaptık ki kıyamet gününde ''Bizim bundan haberimiz yoktu ya da kuşkusuz daha önce atalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı, bizse sadece onları izleyen bir nesildik. Şimdi sen onların yapmış oldukları bu asılsız boş şeyler yüzünden bizi yok mu edeceksin?'' dememeniz içindir. İşte biz ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Belki gerçeğe dönerler. Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde, şeytanın kendisini peşine takması sonucu onları bir kenara iten ve böylece azgın sapıklardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik, elbette onu o ayetlerle yükseltirdik. Ama o tutkusunun peşine düşerek dünyaya kapıldı. Bu yüzden böyle birinin durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu da böyledir. Sen onlara üzerinde düşünmeleri için bu kıssayı anlat. Ayetlerimizi yalanlayan ve nefislerine zulmeden topluluğun durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola ulaştırırsa işte o gerçekten doğru yolu bulmuş olur. Buna karşılık Kimi de saptırırsa, işte ziyana uğrayanlar onlardır. Hiç kuşkusuz biz, Cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır ama onlarla anlamazlar. Gözleri vardır ama onlarla görmezler. Kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte onlar, habersiz olanlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Çünkü onlar yaptıklarının karşılığını yakında göreceklerdir. Bununla birlikte yarattıklarımız içinde gerçekle doğru yola ulaştıran ve gerçekle hüküm veren bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince biz onları hiç anlamayacakları bir şekilde yavaş yavaş tuzağa sürükleriz. Gerçi onlara bir süre veriyorum ama benim tuzağım sağlamdır. Onlar arkadaşlarında delilikten hiçbir eser olmadığını hala düşünemiyorlar mı? Gerçek şu ki o ancak apaçık bir uyarıcıdır. Yine onlar Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yarattıklarını ve hatta ecellerinin bile yaklaşmış olabileceği gerçeğini düşünmezler mi? Artık onlar bundan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Çünkü Allah bu gibileri taşkınlıkları içinde bocalar bir durumda bırakır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Bu yüzden onun zamanını ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Onlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi, yalnızca Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. De ki, ben Allah dilemedikçe kendime ne bir yarar sağlayabilirim ne de zarar verebilirim. Gaybı bilseydim daha çok mal mülk edinirdim ve başıma da hiçbir kötülük gelmezdi. Ben inanacak bir toplum için bir uyarıcıdan ve müjdeciden başka bir şey değilim. Sizi tek nefisten yaratan ve ondan da yanında huzur bulması için eşini var eden O'dur. Erkek eşine yaklaşınca eşi hafif bir yük yüklendi, onu bir süre taşıdı, sonunda yükü ağırlaşınca ikisi birlikte Rableri Allah'a şöyle dua ettiler. Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden oluruz. Ama Allah onlara sağlıklı bir çocuk verince, kendilerine verdiği şeyde Allah'a ortaklar koşmaya başladılar. Ama Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Hiçbir şey yaratamayan, üstelik kendileri yaratılmış bulunan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Bu putlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları size yol göstermeleri için çağırsanız size karşılık vermezler. Onları çağırsanız da, çağırmasanız da sizin için birdir. Allah dışında taptıklarınız da sizin gibi yaratıklardır. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, çağırın onları da size karşılık versinler. Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri ya da işitecek kulakları mı var? De ki, Haydi sizin şu tanrılarınızı çağırın, sonra bana tuzak kurun ve bana göz bile açtırmayın. Çünkü benim koruyucum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri korur. Sizin Allah dışında taptıklarınıza gelince, onlar ne size ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları size doğru yolu göstermeleri için çağırsanız sizi işitmezler. Sana baktıklarını sanırsın, oysa onlar görmezler. Sen ilke olarak affı tercih et. İyiliği anlat ve cahillerden uzak dur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni yanlış bir iş yapmaya sürükleyecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah'tan korkanlara gelince, onlar kendilerine şeytandan bir vesvese geldiğinde, Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler. İnançsız kardeşleri ise onları azgınlığa sürükler, bir daha da yakalarını bırakmazlar. Sen onlara, isteklerine uygun bir ayet getirmediğin zaman, onu sen kendin uydursaydın ya, derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an, İnanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatini eresiniz. Sen Rabbini içinden alçak gönüllülükle ve ürpererek alçak bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Kuşkusuz Rabbinin katında olanlar, büyüklük taslayıp ona ibadet etmekten asla kaçınmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve elçisinindir. Öyleyse Allah'tan korkun ve aranızdaki ilişkileri düzeltin. Eğer inanıyorsanız, Allah'a ve elçisine itaat edin. İnananlar, ancak Allah anıldığında kalpleri ürperen, kendilerine O'nun ayetleri okunduğunda imanları artan, yalnız Rablerine güvenip dayanan, namazlarını kılan ve kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcayanlardır. İşte gerçekten inananlar bunlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Rabbin seni gerçek uğrunda evinden çıkardığı zaman, inananlardan bir grup bundan hoşlanmamışlardı. Çünkü onlar gerçek ortaya çıktıktan sonra, sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıyorlardı. İşte o zaman Allah size iki topluluktan birinin sizin olacağı sözünü vermişti. Sizse güçsüz ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle doğruyu ortaya koymak ve inkarcıların arkasını kesmek istiyordu. Böylece günaha batmış olanlar hoşlanmasa da, gerçeği egemen kılsın ve batılı ortadan kaldırsın. Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz? O da ben size birbiri ardınca bin melekle yardım edeceğim diyerek isteğinize karşılık vermişti. Allah bunu size müjde olması ve onunla kalplerinizin huzura kavuşması için yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır. Çünkü Allah çok güçlü, Çok bilgi olandır. Hani o, size kendinden bir güven vermek üzere sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Şeytanın pisliğini üzerinizden atmak ve böylece sizi arındırmak, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için de üzerinize gökten bir su indiriyordu. Hani Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Kuşkusuz ben sizinle beraberim. inananları destekleyin. Ben inkarcıların kalplerine korku salacağım. O halde onların boyunlarına vurun, her birinin parmaklarına vurun. Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. İşte bu yenilgi size Allah'ın azabıdır. Şimdi tadın onu kuşkusuz inkar edenler için bir de cehennem azabı vardır ey inananlar inkar edenlerin güçlü ordusuyla karşılaşacak olursanız sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın yeniden savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka birliğe katılma amacı dışında o gün onlara kim arkasını dönüp kaçarsa o Allah'ın gazabını uğrar onun varacağı yer cehennemdir Orası ne kötü barış yeridir. Onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Ama Allah attı. Allah bunu, inananları katından güzel bir sınamayla denemek için yapmıştı. Kuşkusuz Allah, çok iyi işiten, çok iyi bilendir. İşte size böyle yaptı. Kuşkusuz Allah, İnkarcıların kurduğu tuzağı boşa çıkarır. Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer günah işlemekten vazgeçecek olursanız, bu sizin için daha iyidir. Şayet yeniden günah işlemeye dönecek olursanız, biz de döneriz. O zaman topluluğunuz çok da olsa, size hiçbir yarar sağlamaz. Çünkü Allah, inananlarla birliktedir. Ey inananlar! Allah'a ve elçisine itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin. Ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü, aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir iyilik görseydi, elbette onlara işittirirdi. Gerçi onlara işittirseydi de, Yine Onlar Yüz Çevirerek Dönerlerdi Ey inananlar Size Hayat Verecek Şeylere Sizi Çağırdığında Allah'ın Ve Elçisinin Çağrısına Uyun Bilin Ki Allah Kişiyle Kalbi Arasına Girer Siz Sonunda Onun Huzurunda Toplanacaksınız Bir De Öyle Bir Fitneden Sakının Ki O içinizden Sadece Zulmedenlere İsabet Etmekle Kalmaz Bilin ki Allah, azabı çok şiddetli olandır. Ülkede az sayıda ve zayıf olduğunuz, bu yüzden insanların sizi kapıp götürmesinden korktuğunuz günleri hatırlayın. Allah şükretmeniz için sizi barındırmış, yardımıyla sizi desteklemiş ve size güzel rızıklar vermişti. Ey inananlar! Allah'a ve elçisine hainlik etmeyin. Sonra bile bile, kendi emanetlerinize hiyanet etmiş olursunuz. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir sınama vesilesidir. Allah katındaysa çok büyük bir ödül vardır. Ey inananlar! Eğer Allah'tan korkacak olursanız O size iyiyi kötüden ayırt etme gücü verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok büyük lütuf sahibidir. Hani inkar edenler seni hapsetmek veya öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan yaparlarken Allah da plan yapıyordu. Allah plan yapanların en iyisidir. Onlara ayetlerimiz okunduğunda, işittik, istesek biz de bunun benzerini söyleriz. Çünkü bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir demişlerdi. Yine onlar, Ey Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelen bir gerçekse, üzerimize gökten taş yağdır ya da bize can yakıcı bir azap getir, demişlerdi. Ancak Allah, sen içinde bulunduğun sürece, onlara azap edecek değildi. Yine Allah, bağışlanmayı istedikleri sürece de, onlara azap edecek değildir. Onlar, Hizmetine de ehil olmadıkları halde inananları mescidi haramdan alıkoyarken Allah onları niçin cezalandırmasın? Çünkü onun hizmetine ehil olanlar sadece günahtan korunanlardır. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Onların Kabe'nin yanındaki duaları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı inkar edenler Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar, daha da harcayacaklar. Sonra bu kendilerine bir yürek acısı olacak, sonunda yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürülecektir. Bütün bunlar Allah'ın kötüyü iyiden ayırması ve bütün kötüleri birbiri üzerine koyup yağarak hepsini cehenneme atmak istemesi dolayısıyladır. İşte kaybedenler bunlardır. İnkar edenlere de ki, eğer vazgeçecek olurlarsa, geçmişleri bağışlanacaktır. Ancak eski tutumlarını sürdürecek olurlarsa, geçmiş ümmetlerin başına gelenler, bunların da başına gelir. O halde fitne kalmayıncaya ve din tam olarak Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, Kuşkusuz Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. Eğer yine yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin koruyucunuzdur. O ne güzel koruyucu, ne güzel yardımcıdır.